من شرور أنفسنا ومن سيئات عمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يدلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وفه لا شريك له ونشهد أن محمد ربته ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حقا تكاته ولا تموتون إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها فبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتكل الله الذي تسألون به والأرحم إن الله كان عليكم رقيبة يا أيها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا كبل سديدة يسلح لكم أعمالكم ويفر لكم ذنوبكم وما يتع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيم amma ba'du fa inna asdaqal hadisi kalamullah wa al hadi hadi muhammad sallallahu alayhi wa sallam wa sharal umuri muhtasatuha wa kullu muhtasatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar rabbi shrahl sadri wa yassir li amri wahlul min lisani yafqahu qawli rabbi zidna ilma inshallah bugun uc esas sharhi on derslerimizin 10 incisini yapacağız beraber Şimdi geçen ders Milleti İbrahim'in açıklamasına başlamıştık. Demiştik ki dersimizi 3 bölümde işleyeceğiz. Öncelikle İbrahim Aleyhisselam'ın özellikleri, İbrahim Aleyhisselam'ın yani şahsiyetinde Allahu Teala'nın bahsettiği özellikler ve davetindeki özellikler diye bir bölüm yaptık beraber sizlerle. Ondan sonra dedik ki Milleti İbrahim'in keyfiyetinin açıklaması, yani Milleti İbrahim'in menhecinin açıklanması ile ilgili bir ders yapacağız. Daha sonra da bu konudaki şüpheler ve hatalarla ilgili Bir ders daha yapıp Millet İbrahim Mefhumunu inşallah bitireceğiz dedik. Şimdi hemen buraya gelmişken şunu söyleyeyim. Buradan sonraki iki ders birbirine birleşik olarak algılanması gereken iki derstir. Yani Millet İbrahim'in menecesi açıklandıktan sonra bu konudaki soru işaretlerinin giderilmesi de öğrenilmeden doğru şekilde anlaşılmayacağını ben düşünüyorum. O yüzden bu dersi dinleyen bütün Müslümanlara tavsiyemiz bu ve bundan sonraki iki dersi bir arada dinlemeleri, bir arada anlamaya çalışmaları, fıkhetmeye çalışmalarıdır inşallah. Teala. Öncelikle İbrahim Aleyhisselam'ın milletinden bahsederken dediğim gibi geçen derste de Kur'an'da millet kelimesi din anlamında kullanılır. Dolayısıyla bu da İbrahim Aleyhisselam'ın dini manasına gelir. Yani yaşayış tarzı, izlediği yol, menheci diye de algılayabiliriz. Din kavramına yüklenen bu manalara istinaden. Şimdi millet İbrahim Öncelikle Allah'ın kitabında Resul-i sünnetinde bütün Müslümanlara, erkek ve kadın bütün Müslümanlara kendisine uyması vacip olan bir yoldur. Keza Rabbimiz Sübhanu ve Teala Nisa suresinin 125. ayetinde "Ve men ehsenü diinan mimmen esleme vechahu lillahi ve huve mahsunun vettaba'a minlet İbrahim haniifen vettahadallahu İbrahim halile" İyilik yaparak kendini Allah'a teslim eden ve ''Hanif olan İbrahim'in dinine uyandan daha güzel dinli kim vardır? Allah İbrahim'i dost edinmiştir.'' diyor. Yani bu ayette açıkça gördüğünüz gibi, ''Hanif olarak İbrahim'in dinine uyandan daha güzel dinli birisinin olamayacağını, en güzel dini yaşayışın İbrahim'in milletine tabi olmak olduğunu söylüyor Allah subhane ve teala.'' Peki, İbrahim'in milletine tabi olmayanlar hakkında, bunların hakkında da Allah subhane ve teala diyor ki, وَمَنْ يَرْغَبُ en milleti إِبْرَٰهِيمَ اِلَّا مَنْ سَفِهَا نَفْسَهُ Kendi nefsini aşağılık kılandan başka hiçbir kimse İbrahim'in dininden yüz çevirmez diyor. Dikkat edin. Bakara suresinin 130. ayetidir bu. Kendi nefsini aşağılık kılandan başka hiçbir kimsenin İbrahim Aleyhisselam'ın dinine tabi olmaktan yüz çevirmeyeceğini Rabbimiz subhanahu wa ta'ala söylüyor. Peki, nefsini sefil kılmak, aşağılık kılmak aynı zamanda özlü akıl veya Kur'an'daki ifadesiyle ulul elbab olmanın nedir? Zıttıdır. Yani kişinin akıl melekesini yitirmesi, nefsini aşağılıkların aşağılığı kılması, neyin alametiymiş? İbrahim milletinin alametiymiş. Bu meselede Rabbimizin Subhanahu ve Taala Zümer suresinde biliyorsunuz bir gruptan bahsediyor. Diyor ki: Müjde ver okularıma ki onlar özlü akıl sahipleridir. Onlar tağut'u inkar edenler. Sonra da devam ediyor diyor ki onlar işte sözü dinlerler, güzeline tabi olurlar. Onlar Allah'ın doğru yola ilettiği kimselerdir ve onlar gerçekten akıl sahipleridir diyor. Ya hum ulul Yani dikkat ederseniz burada tauture eden sözü dinleyip güzeline tabi olan işte nedir? Allah'ın doğru yola ilettiği kimselerden bahsederken Allah Sübhanu Teala ne diyor? Onlar diyor gerçekten akıl sahibi olan kimselerdir. Fakat İbrahim Aleyhisselam'a tabi olmayanlardan bahsederken ne diyordu? Nefsini aşağılık kılan yani aklını bir kenara bırakıp da hevasına oyan vesaire. Dolayısıyla bu iki ayeti de bir arada düşündüğümüzde İbrahim Aleyhisselam'a tabi olmanın yani aşağı yukarı neleri kapsadığını görüyoruz. İşte tavutlardan beri olmak. Sözü dinleyip güzeline tabi olmak ki sözlerin en güzeli mukaddimede de hutbetül hacede söylediğimiz gibi Allah'ın kelamıdır. Yine aynı şekilde Allah'ın doğru yola ilettiği kimseler. Yolların en güzeli de yine mukaddimede hutbetül hacede söylediğimiz gibi Muhammed Aleyhisselam'ın yoludur. Dolayısıyla tağutlardan beri olan Kur'an'a ve sünnete tabi olan kimselerin gerçekten akıl sahibi olduğunu söyler Allah Sübhanallah. İşte bunların da biz diyoruz ki bunlar işte Milleti İbrahim'e tabi olan kimselerdir. Peki Milleti İbrahim'in dini anlama ve yaşamadaki menheci nedir? Aslında dersimizin olması gereken asıl konusu da budur aynı zamanda. Yani Milleti İbrahim'in kendisine hak tebliğ edildikten sonra tevhid öğrendikten müslüman olduktan sonra ben de millet İbrahim'in milletine tabi oluyorum diyen bir kimsenin izlemesi gereken hareket tarzı nedir diye soracak olursak bu konuda Allahu Teala öncelikle şu A'raf suresinin 77 ve 82. ayetler arasında diyor ki "Gala eferaytu ma kuntum ta'budun entum ve aba ukumul aqdamun fa innahum adul li rabbil alamin alladhi khalakani fa yahdini wa alladhi huwa yad'umuni wa yasqini wa idha marittu fa yashfini wa alladhi ve sizin nelere taptığınızı görmüyor musunuz dedi doğrusu sizin bu tapıp durduğunuz şeyler benim düşmanımdır. Yalnız alemlerin Rabbim müstesna. O benim dostumdur. Beni yaratan da beni doğru yola ileten de odur. Beni yediren de içiren de odur. Hasta olduğumda bana şifa veren odur. Beni öldürecek sonra diriltecek olan da odur. Dikkat edin burada İbrahim Aleyhisselam ne diyor? قال افرهيتم Mekuntum تَابِدُونَ Dedi ki ya nedir bu sizin tapmakta olduğunuzu gördüğüm şeyler? ve وَاَبَاُكُمُ الْاَقْدَامُنْ siz ve babalarınız bunlara tapıyorsunuz. Bunların önünde hani duruyorsunuz. Bunlara ibad ediyorsunuz. Doğrusu onlar benim düşmanımdır diyor. İbrahim Aleyhisselam lilla Rabbi الْعَالَمِ Alemlerin Rabbi müstesna. Dikkat edin burada İbrahim Aleyhisselam ne yaptı? Sizin bu taptıklarınız nedir dedi. Ondan sonra onların düşman olduğunu söyledikten sonra hemen alemlerin Rabbi müstesna dedi. Bunun sebebi de yani müşrik olan kavimlerin Allah ile birlikte başka ilahlara ibadet etmelerdir. Onlar aynı zamanda Allah'a da ibadet ettikleri için burada bu istisnayı getirdi. Dedi ki, sizin bu taplıklarınıza düşmanın ama Allah'a haşa değilim. Keza o beni yarattı, doğru yola eleştirdi, rızıklandırdı. Öldürecek olan da nedir? Sonra diriltecek olan da odur diyerek. Şuara suresi 77-82. ayette. Burada neyi gördük? Burada İbrahim Aleyhisselam'ın babalarının Taptığı Allah'ın dışında ibadet ettiği ilahlara açıkça bir düşmanlığı ilan ettiğini gördük. Yine Mümtehine Suresinin dördüncü ayetinde İbrahim aleyhisselam hakkında Allah سبحانه تعالى şöyle buyuruyor: "Kanat lakum usbatun hasnatun fi İbrahim ve Ladin ma'hu. İzzalu lı qawmihim. İnnah burahu min kum mimmah tağbudun min dunillah. Kafarna bikum Abadan hattâ Tutminu billahi vahdehu illa gavle Ibrahima, e, ebihi La le estağfirenne leke ve mâ emliku min şey. Rabbena aleykel tevetkenne ve ileyke enebnâ ve ileykel masîr. İbrahim'de ve onunla birlikte olanlarda sizin için güzel bir örnek vardır. Hani onlar kavimlerine, biz sizden ve sizin Allah'ı, Allah'ı bırakıp Allah'tan başka taptıklarınızdan uzağız. Sizi tekfir ediyoruz. Siz bir tek Allah'a iman edinceye kadar sizinle bizim aramızda sürekli bir düşmanlık ve kin ortaya çıkmıştır. Yalnız İbrahim'in babasına senin için mutlaka bağışlanma dileyeceğim. Fakat Allah'tan sana gelecek herhangi bir şeyi önlemeye gücüm yetmez sözüm üstesine. Onlar şöyle dediler. Ey Rabbimiz Allah sana dayandık. Ancak sana dayandık. içtenlikle yalnız sana yöneldik. Dönüş de ancak sanadır. Dikkat edin burada İbrahim Aleyhisselam'ın dilinden ve onunla beraber olanların dilinden Rabbimiz Sübhanahu ve Teala şöyle bir kaydı koyuyor. Diyor ki: "Ve izgalu likum ihm inna buraw minkum ve mimma ta'buduna min dunna dunillah. Biz sizden ve sizin Allah'tan başka taptıklarınızdan beriyiz. Keferna <gülüyor> bikum. Biz sizi ne yapıyoruz? Biz sizi tekfir ediyoruz. Ve beda baynana ve baynakumul adavatu vel bada Ebeden hatta tu'minuna billah. Siz bir olan Allah'a İman edene kadar bizimle sizin aranızda hiç bitmeyecek bir düşmanlık ve kin ne yapmıştır? Ortaya çıkmıştır diyor İbrahim Aleyhisselam'ın dilinden Allah Subhanahu ve Teala. Şimdi burada müfessirler birkaç tane açıklama yapmışlar. Temel bunları bilelim ondan sonra inşallah bu konuyla ilgili sözlerimize geçeriz. Öncelikle bu ayet hakkında İbrahim ve beraberinde olanlar kavlinde iki görüş var. Biri İbrahim Aleyhisselam ve kavmi olduğu... Diğeri de taberi gibi, müfessirlerin ilklerinden gelen lakillerde İbrahim Aleyhisselam ve diğer bütün peygamberlerin kastedildiği burada e, söz konusu edilmiş tefsirlerde. Dolayısıyla biz buradan şunu anlıyoruz. Yani buradan her iki vecih üzere de alsak bu işin yani Mümtehne suresi 4. ayette bahsedilen İbrahim Aleyhisselam'ın buraya kadar geçen derste de bu dersin başından beri de anlattığım menhecinin temelini teşkil eden hareket tarzında İbrahim ve beraberindekilerin ya kavmi diyeceğiz ya da peygamberler diyeceğiz. Peygamberler dersek hiç problem yok. Allah Hazretleri demek ki bütün peygamberler ki geleceğiz bizim peygamberimizde bu menhecüler hareket etti. Kavmi dersek gene problem yok. Zaten Allah Subhanahu Wa Taala İbrahim ve beraberlerindekilerde sizin için güzel bir örnek var deyip onu biz örnek kıldığı için otomatikman bizim için ölçü nedir? Onların hareket tarzıdır. Bir de Ve beda beynene ve beyn okumur adavat uval sözünde yani bizimle sizin aranızda bir düşmanlık baş göstermiştir sözünde burada müfessirler diyor ki burada beda zahara manasındadır bu da şey yani ortaya çıktı anlamındadır yani artık bu noktadan sonra ortaya çıktı işte o noktayı da inşallah anlatacağız. yani hangi noktadan sonra düşmanlık ve kin ortaya çıktı onu da inşallah anlatacağız. şimdi burada İbrahim aleyhisselamın milletinin yani milleti İbrahimin menhecinin özelliklerinin birincisi İki ayetten anladığımız kadarıyla tağutlar da dahil olmak üzere Allah Azze ve Celle'ye ibadetin yapılması gereken herhangi bir ibadet çeşidini Allah'tan başka sahte ilahlara kendisine yöneldiren sahte ilahlardan ayrılmak onlardan uzaklaşmak, onları inkar etmek, onları reddetmek. Bu Allah Azze ve Celle'den başka kendisine ibadet edilen bütün tağutları yapmaktır, reddetmektir. Yani şuara suresindeki ayet ve buradaki yani biz sizden ve sizin Allah'ın dışında taptıklarınızdan beriyiz Allah'ın dışında taptıklarınızdaki sözü ve şuara suresindeki onlar benim düşmanımdır ifadesi nedir? Allah'ın dışında bütün ibadet edilen sahte ilahları, tağutları reddetmek anlamındadır. Yani bu tağutlar ister taştan yontulmuş putlar olsun, ister güneş olsun, ister ay olsun, ister ağaç olsun, isterlerse kendisini tenzih etmekle birlikte Meryem oğlu İsa olsun, isterse geçmişte yaşamış salih, mesela bugün insanların yaptığı gibi İslam alimleri olsun. Örneğin Abdülkadir Geylani gibi, rahmetullahi aleyhi. İsterse de insanların ortaya koyduğu kanunlar, sistemler olsun, hiç fark etmez. Yani milleti İbrahim'in birinci özelliği, bu tağutların küfrüne iman etmeyi, yani onların küfür üzere olduğuna iman etmeyi, onları tekfir etmeyi, onlara karşı sürekli bir kin beslemeyi yani mü mü müminin kalbinde onlara karşı sürekli bir kinin bulunmasını ve güç nispetinde onlara karşı düşmanlık yapmakla olur. Yani bak keyfiyetini söylüyorum. Yani burada millet-i İbran birinci özelliği Allah'ın dışında ibadet edilen sahte ilahlardan beri olmak, onlardan onları reddetmek dedik. Bunun keyfiyeti neymiş? Burada Allah'ın dışında ibadet edildiği bütün tağutların küfrüne iman etmek. Birinci madde bu. İkinci madde onları tekfir etmek. Üçüncü madde onlara karşı kalpte sürekli kin ve düşmanlık beslemek. Fakat düşmanlığı güç nispetinde de ortaya koymak. Şimdi oraya da geleceğiz inşallah. Bu birinci özellik. İkinci özellik, Millet İbrahim'in ikinci özelliği. Şimdi müşrikleri yani Allah'ın dışında sahte ilahlara ibadet eden onların kullarını da eğer bu batıl yollarında ısrar ederlerse yani kendilerine hüccet ulaştıktan sonra şirkte ısrar ederlerse bu hüccetten kastımız da inşallah ileride yani neyi kastettiğimizi izah edeceğiz inşallah onları terk etmek onlardan ayrılmak onları tekfir etmek bu da yani müşriklerden ve onları sahte ilahlarından tam bir ile söz konusu olur yani onlardan Tam bir teberriyle ayrılmak söz konusu olmadıkça da bu ikinci husus yerine gelmez. Yani o İbrahim aleyhisselamın dili üzere Allah subhanehu ve teala'nın ''İnna burâ'u dediği hani ben sizden vereyim dediği sözünü insan yerine getiremez. Peki tam bir teberri nedir? Tam bir teberri de müşriklerin küfür olduğuna iman etmek, onların mezheplerinin batıllığına ve onların şirklerinde şüphe etmemek. Yine aynı şekilde Allah'ın düşmanlarından ve onların sahte ilahlarından ayrılmak demek onlardan uzaklaşmak, onları tekfir etmek, onlara karşı kin ve düşmanlık besleyip güç nispetinde de düşmanlığı izhar etmekle olur. Bu da nedir? Milleti İbrahim ikinci özelliğidir. Dikkat ederseniz iki özellik. Biri ne? Allah'ın dışında sahte ilahlardan beri olmak, uzaklaşmak. İkincisi de bu ilahların kullarından yani müşriklerden ne yapmak? Beri olmak, uzaklaşmak. İkisinde keyfiyetini söyledi. Şimdi Allama İbnül Kayyım rahmetullahi aleyhi İğasatul Lehvan isimli kitabında diyor ki: Kişi tevhidini yalnızca Allah'a has kılıp Allah için müşriklere düşmanlık beslemedikçe şirkten kurtulamaz. Dikkat edin bak ne diyor? Kişi tevhidini yalnızca Allah'a has kılıp Allah için müşriklere düşmanlık beslemedikçe şirkten kurtulamaz. Bu mesele yani müşriklerden ayrılma meselesi yani İbnül Kayyım'ın da söylediği gibi Birinci mesele olan müşriklerin taptığı sahte ilahlardan teberrü etme, onlardan ayrılma meselesinden daha önemlidir. Zaten ayette de Allahu Teala İbrahim Aleyhisselam'ın dilinden inna burâ'un minkum ve mimme ta'budûne min duni'llah diyor. Yani biz sizden ve sizin Allah'tan başka taptıklarınızdan neyiz? Beri sizden beraat ettik. Ondan sonra da keferen sizi tekfir ettik diyor devamla. Yine İbnül Kayyum rahmetullahi aleyhi Faydalar kitabında diyor ki Allahu Teala Müminleri kafirlerle vela bağı kurmaktan nehyettiğinde aynı zamanda onlardan müşriklerden ayrılmalarını, safları belirginleştirmelerini ve her durumda onlarla olan ilişkilerinde temkinli olmalarını istemiştir diyor. Zaten biz bunu bir önceki dersimizde hatırlıyorsanız anlattık. Şimdi risali Risale-i Kendi Risalesini şeyh ettığımız Usul-i yazarı Şeyh Muhammed İbni Abdülvehhab rahmetullahi aleyhi bu mana taahhüt risalesinde ve aslul İslam'ın dini misalesinde yani İslam dininin aslı risalesinde naklettiği bir kayda var. Diyor ki, İslam dininin iki temel kaidesi vardır. Birincisi, bir olan Allah'a ibadet etmek. Ona hiçbir şey ortak koşmamak. İnsanları buna teşvik etmek. Böyle yaşayanları dost bilip bunu terk edenleri tekfir etmek. Şimdi bak, birincisi neymiş? Birincisi, Allah'a ibadet etmek. Ona hiçbir şey ortak koşmamak. İnsanları buna teşvik etmek. Yani tevhidi sağlamak Ve insanları da tevhide ne yapmak? Teşvik etmek. Tevhid ehlini dost bilmek, böyle yaşayanları dost bilmek ne demek? Tevhid ehlini dost bilmek, bunu terk edenleri de tekfir etmek. Yani müşrikleri tekfir etmek. Bak bu birincisi. İkincisi, insanları şirke karşı uyarmak, bu konuda tavizsiz davranmak, bu hususta dikkatsiz olanlara düşmanlık beslemek ve onları tekfir etmek. Dikkat et bak ne dedi? İkincisi, İslam dininin iki temel kaydesinin ikincisi... Kişinin ben de Müslümanlardan dediğinde üzerinde taşıması gereken iki özellikten ikincisi insanları şirke karşı uyarmak. Burada bak mümin kafir müşrik ayırmadı yani. İnsanları şirke karşı uyarmak. Yani karşındaki kim olursa olsun onu mutlaka sen şirke karşı eğer muvahitsen uyarmak zorundasın. İkincisi bu konuda tavizsiz davranmak. Yani şirk ehline müsamaha göstermemek. Onların şirkine razı olmamak. Kesinlikle şirke taviz vermemek. Bu hususta dikkatsiz olanlara yani İnsanları şirke karşı uyarmak, şirkin tehlikesini izah etmekte dikkatsiz olanlara düşmanlık beslemek ve onları tekfir etmek. Bu ne? Müşriklerin şirkinde şüphe edip onlardan onların mezhebini doğrulamak manasında davranan insanları tekfir etmek. Keza Şeyh Rahmetullah aleyhi nevakidü'l-islam risalesinde İslam'dan çıkartan 3. husus olarak neyi zikrediyor? Mellem yukeffirul müşrikine ev şakka kufrihim küfrihim ev Kim müşrikleri tekfir etmez? onların şirklerinde şüphe eder, onların mezheplerini doğru görürse, o diyor kafirdir. Bizzat şeyhin kendisi söylüyor. Dolayısıyla buradan şunu anladık, Şeyh Rahmetül Aleyhi'nin bu sözünden, İslam dininin birinci kaidesi, kişinin tevhidi sağlaması, şirkten uzaklaşması ve müşriklerden uzak olması, onları tekfir etmesidir. İkinci kaidesi de, insanları şirke karşı uyarmayan, şirk ehlinin, müşriklerin şirkinde şüphe eden, onların mezheplerini doğrulayan kimselerden uzaklaşıp onları tekfir etmesidir. İslam dininin temel iki kaidesi. Şeyh'in torunlarından Süleyman bin Sehman rahimahullahu ta'ala Mümtehne suresinin geçen 4. ayetiyle ilgili diyor ki işte bu Allah'ın hakkında İbrahim'in dininden nefsini zelil kılandan başka yüz, kim yüz çevirir? Demin okuduğum Bakara suresi 130. ayetini aklediyor. Buyurduğu milleti İbrahim'dir. Allah'a düşman olanlara düşmanlık beslemek, onlarla safları tamamen ayırmak ve onlarla dostluk arkadaşlık kaynaşmaktan kaçınmak Müslüman'ın görevidir. Dikkat edin bak ne diyor? Allah'a düşman olanlara düşmanlık beslemek, onlarla safları tamamen ayırmak ve onlarla dostluk, arkadaşlık kaynaşmaktan kaçınmak Müslüman'ın görevidir diyor. Yine Abdurrahman bin Hasan, Şeyh'in torunu, Rahmetullahi Aleyhi, aynı zamanda Fethül Mecid'in de yazarı. Yani Şeyh Abdurrahman için, Necit Ulemanın içinde ikinci müceddit bile deniyor yani ulemanın yanında. Yani Şeyh Muhammed'den sonra ikinci müceddit olduğu da söyleniyor. Rahimumallahu Teala. Şimdi diyor ki Mümteynet suresi dördüncü ayetin hakkında bu ayeti derinden düşünüp anlayan kişi Allah'ın Resulünü onunla gönderdiği ve kitabını onun hakkında indirdiği gerçek tevhidi anlamış olur. Aynı şekilde cehaletleri ve gururları yüzünden Resullara muhalefet edenlerle bunlara tabi olan hüsrana uğramış kişilerin hallerini de anlar. Büyüğümüz, önderimiz Allah ona rahmet etsin. Ki burada Şeyh Muhammed bin Abdülvahab rahmetullahi aleyhi kastediyor. Kureyş'in, Kureyş'i tevhide daveti yani Peygamber aleyhisselatü vesselamın Kureyş'i tevhide daveti onlara tap, tapındıkları uydurma ilahlarının hiçbir yarar ya da zarara güçlerinin yetmediğini ve onlara tapmakla küfre düştüklerini açıkladığı sıralar olanlar hakkında şunları söylemiştir. Bak bundan sonrası Şeyh Muhammed'in sözü. Abdurrahman bin Hasan ne dedi? Önderimiz, liderimiz, büyüğümüz Muhammed İbn-i rahmetullahi aleyhi Peygamberimiz aleyhisselatü vesselamın Kureyş'in tevhide daveti onları tapındıkları ilahların sahteliği, uydurma olduğu ve onları fayda ve zarar veremeyeceğine dair küfre düştüklerini açıklamasına dair yani o sıra yaşananlar hakkında şöyle dedi. Yani Peygamberin daveti hakkında Şeyh Muhammed bir söz söylemiş. Rah rahimullah. Şimdi onu naklediyor. Diyor ki Şeyh Muhammed'in sözü. Dikkat edin. Eğer bu hususu anlamışsanız Şunu da anlamışsınız demiş, demektir. Kişi Allah'ı birleyip şirki terk etse de müşriklere düşmanlık beslemedikçe ve Allah'ın Allah'a ve ahiret gününe iman eden bir kavmin babaları, oğulları, kardeşleri yahut akrabaları bile olsa Allah ve Resulüne düşman olanlarla dostluk ettiğini göremezsin. Ayetinde beyan ettiği gibi onlara olan düşmanlık ve kinini ortaya koymadıkça İslam'ı dost doğru yaşanmış olamaz. Eğer bu hususu iyice anlarsanız dine davet edenlerin bir çoğunun bilmediği bir noktayı kavramış olursunuz. Bunun dışında Müslümanları eziyete, esarete ve Habeşistan'a hicrete karşı sabırlı olmaya taşıyan şey nedir ki? Öyle ki Resulullah aleyhissalatü vesselam insanların en merhametlisiydi. Dolayısıyla çevresindeki müminlere daha kolay olan bir ruhsatı uygulamaları için izin verebilirdi. Ama nasıl olurdu ki Allah... İnsanlardan Allah'a ve Allah'a iman ettik diyen öyleleri vardır ki Allah yolunda bir eziyete uğratıldıklarında insanların eziyetini Allah'ın azabı gibi tutarlar. Ayetin inzal buyurmuştur. Bu ayet sadece dilleriyle uyum gösterenler hakkında olduğuna göre bunların dışındakilerin hali nice olur. Yani kim şimdi Şeh Abdurrahman devam ediyor. Yani kim eza görmeksizin onlara yani müşriklere Sözle ve fiille uyum sağlıyorsa o kişi müşriklere destek oluyor, onları savunuyor, onları ve onlarla uyum içinde olanları koruyor. Günümüzde de olduğu gibi onlara muhalefet edenleri tanımayıp inkar ediyor demektir. Dikkat edin yani Şeyh Muhammed'in söylediği sözü biraz fıkhetmeye çalışın. Şeyh Muhammed Rahimallah diyor ki... Yani Eğer siz mücadele suresinin 22. ayetindeki Allah'a ve ahiret gününe iman eden bir topluluğun, babaları, oğulları, kardeşleri bile olsa Allah'a ve Resulüne düşmanlık edenlere dostluk beslediğini göremezsiniz. Ayetinde beyan ettiği gibi müşriklere kini ve düşmanlığı ortaya koymadıkça kişinin İslam'ın sayıf olmadığını söylüyor. Ondan sonra da ne diyor? Eğer bu meseleyi iyi anlarsanız Peygamber aleyhissalatü vesselam insanların en hassası, en merhametlisi olmasına rağmen ashabına neye ruhsat vermedi? Yani gidip müşriklere kavlen dahi olsa yumuşaklık göstermeye ne yapmadı? Ruhsat vermedi. Bilakis ileride gelecek. Peygamber aleyhissalat ve sellem bizzat kendi diliyle ashabı dilleriyle ne yaptılar? Müşriklere onların batıl üzeri olduğunu atalarının ve kendilerin ateşte olduğunu atalarının helaka uğradığını kendilerinde tevbe etmez Müslüman olmazsa helaka uğrayacaklarını Allah'ın dışında saplıkları putların onlara hiçbir fayda zarar veremeyecekler ne yaptılar açıkça beyan ettiler ve şef diyor ki ya nasıl böyle olmasın ki diyor yani insanların eziyetlerinden yani hicret etmek zorunda kalmış bakın insanlar eziyetten Habeşistan'a hicret etmek zorunda kalmış ama eziyetçi şeyin insanların eziyeti yani insanların eziyetinden buna ruhsatı Allah vermedi diyor şef delil olarak da ne delil getiriyor bu suresinin 10. ayeti İnsanlardan Allah'a iman ettik diyen öyleleri vardır ki Allah yolunda bir eziyete uğratıldıklarında insanların eziyetini Allah'ın azabı gibi tutarlar. Yani biz bu Allah'ın ayetlerinden ve şeyhin bu yorumunda neyi anlıyoruz? Dil ile müşriklere muhalefet etmek kesinlikle ertelenemez. İkra müstesna Ya yani takiye, takiye diyeceksiniz. Belki takiyenin de şartları belli. İslam uleması bunu anlatmış. Takiyeye dönen zaten ikraha yakın şartlar taşıdığını görecektir yani başka meseleler de var İnşallah gelecek bu meseleyle ilgili burada neyi anladık yani dil ile müşriklerin şirk güzel olduğunu taptıkları ilahların batıl olduğunu hiçbir fayda zarar veremeyeceğini söylemeye bizzat Allah Resulü Aleyhisselam bile ne yapmamıştır ruhsat vermemiştir kaldı ki kavmi Habeşistan'a eziyetlerden kurtulmak için ne yapmıştır yani böyle söylendiklerinde aldıkları eziyetten kurtulmak için hicret etmiştir yine İshak İbni Abdurrahman Şeyh'in torunlarından şöyle diyor Rahimahullah. Kalple duyulan nefret müşriklere karşı yeterli değildir. Fakat düşmanlık ve kinin açıkça ortaya konması lazımdır. Demin zikrettiğimiz Mümtehne suresinin 4. ayetini naklediyor. Ondan sonra da diyor ki kendisinden sonra hiçbir izahata lüzum bırakmayan şu beyana dikkat edin. Aramızda baş gösterdi. Yani beda, beynana ve beynakum diyor ya aramızda ne yaptı? Baş gösterdi. Yani ortaya çıktı, başladığı, işte dini ortaya koymak, yaşamak asıl budur. Onlara olan düşmanlığı ilan edip açıkça kafirliklerini ortaya koymak. Madden ve manen safları ayırmak. Ayrılmayla kastedilen kalben, lisanen ve bedenen onlarla olan ilişkiyi kesmek olduğu gibi buradaki düşmanlıktan kasıt da onların düşmanlığına karşı gösterilecek bir düşmanlıktır. Müminin kalbi kafirlere karşı beslenecek düşmanlık hislerinin hislerinden bir haber olamaz. Asıl mücadele düşmanlığın ortaya konması noktasındadır diyor. Bu Dürer seniyede geçiyor. Dikkat edin müminin kalbi kafirlere karşı beslenecek düşmanlık hislerinden bir haber olamaz. Yani öyle bir mümin olamaz yani. Kalbinde kafirlere karşı düşmanlık olmayan müşriklere karşı düşmanlık ve kin olmayan bir mümin olamaz yani. Mümkün değil. Keza asıl mücadele düşmanlığın ortaya konması noktasındadır. Yani ne zaman mücadele başlar? Kalpte olan bu düşmanlığın dil ve amelle ortaya konmasıyla işte o beda beynene ve beynakumul beynakumul adabatu vel badadiyudia işte orada da ne dedim? beda kelimesini alimler ne anlamışlar zahara yani ortaya çıktı izhar oldu netleşti kesinleşti saflar ondan sonra ne başladı düşmanlık başladı iki tarafta da müşriklerin Müslümanlara Müslümanların Müslümanları, müşriklere Hammad bin Ali İbni Atik Rahimahullah bu <gülüyor> bu konuyla ilgili yazdığı müstakil bir risalesi var. sebul Necat isimli. Burada şeyi anlatıyor. Mürtetler ve müşriklerle olan ilişkilerin sınırları. Bunları belirleyen yol. İnşallah bu Türkçe'ye çevrildi. Allah alem nida yayınları bastı. Bunu bulabilirsiniz. Yani ben öyle hatırlıyorum ama o eksende bulabilirsiniz inşallah. Müşrikleri ve kafirleri ve müşrikleri dost edilmekten kurtulma yolu mu? Öyle bir isimle basmışlar. Şimdi bu kitabında diyor ki İnsanların çoğu kelime-i şehadeti söyleyip beş vakit namazı kılmakla dinin gereğini yerine getirdiğini zannetmekte. Bununla birlikte müşrik ve mürtetlerle düşüp kalkmaktadır. İşte bu hata üstüne hatadır. Biliniz ki küfür çeşitleri ve kafirlerin sayısınca da kısımları vardır. Küfür taifelerinden her biri kendi küfrüyle tanınır. Yani böylece küfür taifesi sayısınca küfür çeşidi olmuş olur? Eşit olmuş olur. İşte Müslüman... Bu taifelerden her birinin kendisiyle şöhret buldukları küfürlerine muhalefet etmedikçe ve onlarla onlara olan düşmanlığını açıkça ilan edip onlardan ayrılmadıkça dininin özelliklerini ortaya koyamaz. Yine Şeyh rahimehullah aynı risalede diyor ki: Allahu Teala'nın demin okuduğum Müfteena suresi 4. ayetindeki biz sizden ve sizin Allah'tan başka ibadet ettiklerinizden beriyiz sözü hakkında burada dikkat çekici bir husus var. O da Allahu u Teala'nın Allah'tan başkasına da tapan müşriklerden uzaklaşmayı, ayrılmayı, putlardan ve Allah'tan başka tapılan şeylerden ayrılmaktan daha önce zikretmesidir. Çünkü birincisi ikincisinden daha önemlidir. Kişi eğer putlardan uzak durduğu halde onlara tapanlardan uzaklaşmıyorsa üzerine düşen görevi tam olarak yapmıyor demektir. Fakat eğer müşriklerden uzak duruyorsa Bu fiili zaten onların mabutlarından da uzak durmasını gerektirecektir. Allahu Teala'nın şu sözünde olduğu gibi sizden ve Allah'ın Allah'tan başka taptıklarınızdan uzaklaşıyorum. Meryem Suresi 48. ayet. Burada da onlardan uzaklaşma eylemi mabutlarından uzaklaşma eyleminden önce zikredilmiştir. Ayetin devamında böylelikle onlardan ve Allah'tan başka taptıklarından ayrılınca ve yine Kehf Suresi'nde madem ki siz onlardan Ve Allah'tan başka taptıklarını, taptıklarından kopup ayrıldığınız ayetlerinde de aynı durum söz konusudur. İşte bu noktayı iyi anlamak gerekir. Çünkü bu kişiye Allah'ın düşmanlarına düşmanlık etme konusunda bir kapı açar. Kişi şirke bulaşmamış olsa bile şirk ehline düşmanlık duymadıkça Müslüman olamaz. Aksi takdirde bütün peygamberlerin yolunu terk etmiş olur. Şimdi Şeyh Hammad bin Atik Allah rahmet etsin öyle güzel bir kaide söyledi ki İki önemli nokta işaret etti. Birincisi Allah subhanahu aleyhi sellem, 4, Meryem 48, Meryem 49 ve Kevf suresinin 16. ayetlerinde müşriklerden beri olmayı müşriklerin ibadet ettiği ilahlardan beri olmaktan önce zikretmiştir. Bu bunun önemine binaenidir. Dolayısıyla kişi bu ayetleri iyice anlarsa yani müşriklere düşmanlık göstermesi, onlardan beri olması gerektiğini iyice anlarsa Allah da ona müşriklere düşmanlık etme konusunda bir kapı açar diyor. Keza kişi müşrik olmasa bile tevhidi ikam etmiş olsa bile müşriklere şirk ehline düşmanlık duymadıkça ne olmuş olamaz diyor. Müslüman olamaz diyor. Bu da zaten dedesi Şeyh Muhammed'in demin naklettiğim İslam dininin aslı diye naklettiğimiz iki kaydede zikrettiği kaydeden birisiydi hatırlıyorsanız. Yani buraya kadar söylediklerimizden açıkça anlaşılacağı üzere bir ben de Müslümanlardanım diyen bir kimsenin Müşriklere düşmanlık beslemesi onun tevhidinin sıhhat şartlarındandır. Yani kişinin kalbinde müşriklere karşı bir kin ve düşmanlık yoksa ve fırsat buldukça müşriklere karşı düşmanlığı izhar etmiyorsa o kişi aslen tevhidin sıhhatinde problem yaşayan, tevhidi gerçekleştirmemiş kimselerdendir. Burada Milleti İbrahim'in iki özelliğini kabaca buraya kadar anlattık. Neymiş? Allah'ın dışında ibadet edilen sahte ilahlardan ve onların kulları müşriklerden beraat etmek. Onlara kin duymak, kin kalbi bir meseledir. Biz kini bilemeyiz. Kimin kime kin beslediğini ne yapamayız bilemeyiz. Keza kalbine nifak taşıyan insanlar Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a kin duymalarına rağmen zahirlerinde onlara itaat ettikleri için sahabe onları münafık olarak ne yapamamıştı tespit edememişti. Ta ki Allah Resulü beyan vahiyle ile öğrenip kalbi durumları beyan edene kadar. Bugün vahiy kesildiğine göre biz insanların kalbini yarıp kin var mı yok mu bilemeyeceğimize göre Burada kişinin İslamı'nın belirleyicisi olan kalpteki kim ve düşmanlığın yanında zahire dökülen düşmanlıktır. Şimdi düşman bilmek yani muadat düşmanlık ve uzaklaşmak anlamındadır arkadaşlar. Yani bir kişinin bir kişiyi düşman bilmesi ona karşı düşmanlık göstermesi ve ondan uzaklaşması anlamındadır. Yani bu zarar vermek kastı ve intikam arzusunun kalpte yerleşip şuur haline gelmesidir zarar vermek kastı ve intikam arzusunun kalpte yerleşip şuur yani anlayış haline gelmesidir. Düşman zaten yani adu kelimesi dostluk meselesinin nesidir? Zıttıdır. O yüzden biz derslerimize başlarken ne dedik? Elvera ve bara. Velayet ve beraat. Yakınlaşmak ve uzaklaşmak, dostluk ve düşmanlık dedik. Yani kısaca toplamak gerekirse düşmanlık Uzaklaşmak ve ayrılık içinde olmak demektir. Yakınlaşmanın yani muhalatında nesidir? Taban tabana zıttıdır. Yani bir kimsenin müşriklere düşmanlık göstermesinin ifadesi onun müşriklerden uzaklaşması derecesindedir. Ne kadar adam müşriklerden beraat ettiğini, düşmanlık gösterdiğini söylerse... Ama bu adamı gördük, evinden sürekli müşrikler ayrılmıyor, müşriklerin yaşadığı gibi yaşıyor, onların halleriyle halleniyor. Yani onların kederlerine üzülüyor, onların sevindiğine seviniyor. Müslümanlar ilişkisi sadece haftada bir saat ders olmuş. Müslümanlarla başka hiçbir irtibatı yok. Müşriklerin giydiğini giyiyor, müşriklerin yediğini yiyor, müşriklerin konuştuğu gibi konuşuyor. Yani bu adam için müşriklere karşı düşmanlık beslediğini söylemek çok yani ucube bir söylem olur yani. Hani aklın mantığın kabul etmediği zahirine muhalif bir söylem olur. Bu duygusallık olur. Keza Allahu Teala Enfal suresinin 73. ayetinde diyor ki: "Vallazina keferu ba'duhum evliyao bat. İlla tef'aluhu fil ardi ve fesadun kebir." Kafir olanlar birbirlerinin nesidir? Vallazina keferu ba'duhum evliyao bat. Birbirlerinin dostlarıdır, velisidir, evliyasıdır. Eğer siz Allah'ın emirlerini yerine getirmezseniz yani müşriklerden uzaklaşmaz, onlara velayetin aslını vermez, onları, onlara düşmanlık beslemezseniz yeryüzünde bir fitne büyük bir fesat olur. Enfa suresinin 73. ayeti. İbn-i Ketir rahmetullahi aleyhi bu ayetin tefsirine diyor ki müşriklerden uzaklaşıp müminlerle dost olmazsanız insanlar arasında fitne çıkar. İşler karışır. Mümin, kafir, karışır ve insanlar arasında büyük bir bozulma meydana gelir. Dikkat edin. İbni Kesir'in sözüne biraz dikkat edin. Yine Resulullah ve Sellem'den Ceril Radiyallahu Anh'unun rivayet ettiği bir hadiste, Nesai'nin sünnelinde geçiyor. O şöyle diyor, Ceril Radiyallahu Anh'u, Resulullah Aleyhisselatü Vesselam insanlardan beyat alırken onunla birlikteydim. Dedim ki, ey Allah'ın Resulü uzat elini de sana beyat edeyim. Bana istediğin şartı koş. Sen bilirsin. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bana dedi ki veya o yanındaki adama dedi ki Allah'a ibadet etmen, namazı kılman, zekatı vermen, Müslümanlarla nasihat etmen ve müşriklerden ayrılman için senden beyat alıyorum. Dikkat edin Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem nasıl beyat alıyor? Allah'a ibadet etmek yani tevhid, namaz kılmak, zekat vermek yani tevhid'i gösteren zahir ameller, Müslümanlarla nasıl Müslümanlara nasihat etmek Yani emri bil mağruf veya el vera, el vela kısmı ve müşriklerden ayrılman için senden biat alıyorum. Bu da ne? El bera kısmı yani beraat kısmını, dikkat edersen dinin tamamını Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem naklediyor. Yine Abdurrahman bin Hasan, Şeyh Muhammed'in torunu demin söylediğim gibi diyor ki allah Teala şirkten ve müşriklerden uzak durmayı, onları tekfir etmeyi, onlara karşı düşmanlık ve kim besleyip onlarla cihad etmeyi farz kılmıştır. Zalimler sözü kendilerine söylenenden başkasıyla değiştirdiler. Onları dost ediniyorlar, onlara yardım ediyorlar. Onlara destek oluyorlar, onlardan yardım istiyorlar. Bu yüzden de gerçek müminleri sevmiyorlar ve onları ağır sözlerle itham ediyorlar. Bütün bunlar Kur'an ve sünnetinde işaret ettiği gibi İslam'a zıt şeylerdir. Dikkat edin Şeyh Abdurrahman'ın söylediklerine. Bugün neredeyse hepsi yaşanıyor. Yani zalimler sözü kendileri kendilerine söylenenden başkasıyla değiştirdiler. Bakara suresinin 59. ayetidir arkadaşlar. Şeyh Abdurrahman konuşmasının arasında sözünün arasında bu ayetini naklederek diyor ki onlar sözü başkasıyla değiştirdiler. Ne yaparak? Müşrikleri dost edindiler. Müşriklerden yardım istediler. Müşriklere yardım ettiler. Onlara destek oldular ve bu dostlukları yüzünden gerçek müminleri müvahitleri sevmediler. Onlara ağır sözlerle itham ettiler. Bugün şöyle bir yeryüzüne kafanızı kaldırsanız. Yani adam Kabr ehli olan, müşrikleri olan kalbindeki sevgisinden dolayı birçok Müslümana ağır sözler söylediğini, işte tekfirci dediğini, harici dediğini, vahhabi dediğini siz görürsünüz. Veya adamın Allah'ın şeriatında, şeriatının dışında kanunlarla yöneten, Allah'ın kitabında, Resulünün sünnetinde küfürlerinde yani bir hardal tanesi kadar şüphe olmayan, yeryüzü tağutlarının, yeryüzü tağutlarının olan sevgisi yüzünden, Onlara duyduğu dostluk, onlara yaptığı yardımı yüzünden, onlara verdiği desteği yüzünden Müslümanlara terörist dediğini, Müslümanlara harici dediğini çok açıklıkla bugün yeryüzünde. Yani herhangi bir televizyon kanalında ana haber bültenlerini izleseniz mutlaka bununla ilgili bir yorum siz ne yapacaksınız duyacaksınızdır. İşte Şeyh Abdurrahman'ın bu sözü tıpkı bugün bizim günümüzde yaşanıyor gibi geliyor bana. Keza Şeyh Abdüllatif rahmetullahi aleyhi diyor ki, Tevhidi bildiği ve onun amel ettiği halde müşriklere ve onlara muhalefet etmeyenlere muhalefet etmeyen bir kişi düşünülemez. Böyle biri için tevhidi biliyor ve onunla amel ediyor denemez. Bakın söze dikkat edin. Tevhidini bildiği ve onunla amel ettiği halde müşriklere ve müşriklere muhalefet etmeyen kimselere muhalefet etmeyen birisi düşünülemez. Yani hem müşriklere hem de müşriklere muhalefet etmeyenlere ne yapmak lazım diyor? muhalefet etmek lazım diyor. Böyle biri için tevhidi biliyor ve onunla amel ediyor da denemez. Subhanallah. Yani iyi bir düşünün bu sözü. Keza dostluk meselesinde Şeyhülislam ebül ve Mütemiye rahmetullahi aleyhi diyor ki fetavada ve başka yerlerde dostluk düşmanlığın zıttıdır. Dostluğun esası sevgi ve yakınlıktır. Düşmanlığın esası ise buğuz ve uzaklıktır. Denildi ki: "Veli Veli yakın demektir. Yine aynı şekilde denildi ki Veli itaatleri peşi peşine yaptığı için Veli diye isimlendirildi. Birinci görüş daha sayıhtır. Veli kişinin yakını demektir. Keza adam birine yakın deneceği zaman deniyor yani. Resulullah Aleyhisselam'da miras hakkında şöyle buyurmuştur. Farz olan hisseleri sahiplerine verdikten sonra kalanı Ölen kimsenin en yakın olan erkeklere veya erkeğe verin. Burada en yakın anlamına gelen evla kelimesi kullanılır. Allah'ın dostu onun sevdiği, razı olduğu, buğz ettiği ve kızdığı şeylerde ona uyduğu ve ona tabi olunca yani ona tabi olan olunca, onun sevdiğini emredip buğz ettiğine mani olunca Allah'ın dostuna kim düşmanlık ederse Bu kimse de aslında Allah'a düşmanlık etmiş olur. Dikkat edin bak Allah'ın dostunu tanımlıyor. Allah'ın sevdiği, Allah'ın razı olduğu şeyleri yapan, Allah'ın bu ettiği ve kızdığı şeylerde Allah'a uyan, ona tabi olan yani bunları yapmamakta. Yine Allah'ın sevdiğini emredip bu ettiğini de yasaklayan Allah'ın dostudur. Dolayısıyla Allah'ın dostuna düşmanlık eden kimse de aslında Allah'a düşmanlık etmiş olur diyor. Yine Şeyhul İslam rahmetullahi aleyhi diyor ki Tevhide şehadeti gerçekleştirmek sadece Allah için sevmeyi ve sadece Allah için buğz etmeyi, sadece Allah için dost olmayı ve sadece Allah için düşman olmayı, Allah'ın sevdiklerini sevmeyi ve Allah'ın buğz ettiklerine buğz etmeyi, Allah'ın emirlerini emretmeyi, yasakladıklarını yasaklamayı, sadece Allah'tan ümit etmeyi ve Allah'tan korkmayı gerektirir. İbrahim'in dini budur. Bu, Allah'ın, Bütün peygamberleri gönderdiği İslam'dır. Yine İb-i Teymi'e rahmetullahi aleyhi diyor ki, Açıkta ve gizlide peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in sünnetine ve şeriatına uymak Allah sevgisinin bir gereğidir. Nitekim Allah yolunda cihad etmek, onun dostlarını dost edinmek ve düşmanlarını düşman bilmek de bu sevginin hakikatidir diyor. Talebesi İbn-i Kayyım rahmetullahi aleyhi diyor ki, Dostluk ancak düşmanlıkla birlikte sayıh olur. Nitekim Allah subhanahu ve teala, Sevdiği ve sevdiği muvahidlerin önderi İbrahim aleyhisselamdan bahsederken şöyle buyurdu: İbrahim dedi ki, neye taptığınızı biraz olsun düşündünüz mü? İster siz, ister atalarınız, iyi bilin ki onlar benim düşmanımdır, ancak alemlerin Rabbi müstesna. Demin okuduk. Allahu Teala İbrahim'in bu dostluğu ancak putlar olan düşmanlığıyla birlikte gerçek bir dostudur. Dikkat edin, bakın ne diyor. Allahu Teala'nın dostu İbrahim'in bu dostluğu, Ancak putları olan düşmanlığıyla birlikte gerçek bir dostluktur. Dostluk Allah için olmadıkça ve Allah'tan başka bütün mağbutlardan uzak olunmadıkça dostluk değildir. Allah-u Teala şöyle buyurmaktadır. İbrahim ve onunla beraber olanlar da sizin için gerçekten güzel bir örnek vardır. Onlar kavimlerine dediler ki, Biz sizden ve sizin Allah'ı bırakıp taptıklarınızdan uzağız. Sizi tekfir ediyoruz. Siz bir tek Allah'a im iman edinceye kadar,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 Ben yalnız beni yaratana taparım. Çünkü o beni doğru yola iletecektir. Bu sözü ardından gelenlere devamlı kalacak bir miras olarak bıraktı ki insanlar onun dinine dönsünler. Yani Allah için bu dostluğu ve Allah'tan başka bütün mağbutlar olan düşmanlığı kendisinden sonra gelen peygamberlere ve onların izleyicilerine kalıcı bir miras olarak bıraktı. Bu La İlahe illallah sözünün manasıdır. Bu muvahhidlerin önderi İbrahim Aleyhisselam'ın kıyamete kadar izinden gideceklere bıraktıkları, bıraktığı mirastır. Dikkat edin, buraya kadar yaptığımız nakillerde de düşmanlık tanımını nasıl anlıyoruz? Velayetin zıttı. Düşmanlık neymiş? Velayetin zıttı. Yani dostluk yardım etmek, desteklemekse düşmanlık yardım etmemek, desteklememek, onlardan beri olmak, onlardan uzaklaşmak, onlara karşı kim beslemek, Ve güç nispetinde onlara karşı mücadele etmektir. Şimdi bugün bu mesele sulandırılıyor, bulandırılıyor. Yani bu mesele tam bir beraat müşriklerden beri olma meselesi. Yani yaşadığımız toplum müşrik bir toplum. Yani A'dan Z'ye, 7'den 70'e, umum kahır ekserisi itibariyle mutlak anlamda müşrik bir toplum. Yani şirkin hakim olduğu, egemen olduğu ve insanların bu egemen olan şirkten razı olduğu bir toplum. Bugün bu toplumda Müslümanım diyen bir ferdin müşriklere dostluk beslemesi. Yani bu şumanı Müslümanım diyen bir adamın müşrikleri tekfir etmemesi onun Müslüman olmadığı anlamına gelir. Çünkü velayetin aslı İslam'dır. Bir müşriye, Müslüman hükmü veren bir kimse velayetin aslını ona vermiş olur. Müşriklere velayeti vermekte küfürdür. Dolayısıyla yani buraları iyi yakalamak lazım. İbrahim Aleyhisselam'ın yaptığı daveti inşallah ileride yani bir sonraki dersimizde Şüpheleri irdelerken, dediğim mi? iki ders birbirinden ayrı düşünlemez. Şüpheleri irdelerken daha iyi anlatacağız inşallah. Yani İbrahim Aleyhisselam'ın sözlerine dikkatle bakan bir insan, şunu çok rahatlıkla görecektir. O kavmine öncelikle yaptığının yanlış olduğunu, şirk içerisinde olduğunu güzel bir dille anlatmış ve ondan sonra da onlara karşı hiçbir şekilde taviz göstermemiştir. Yani İbrahim Aleyhisselam'ın babasına yaptığı duası müstesna diyor Allah ayette. Bu dua da İbrahim Aleyhisselam'ın ondan nehyedilmeden önceydi. İbrahim Aleyhisselam keza bizim şeriatımızla bunu kaldırdı. Müşriklere dua etmek Allah'ın ayetiyle ne yapıldı? Tevbe suresinin 113. ayetinde Allah'a ve ahiret gününe iman eden bir kavmin Allah'ı bırakıp ortaklar edinen kimselere dua ettiğini göremezsiniz diyor Rabbimiz subhanehu ve teala. Dolayısıyla bu da ortadan kaldırıldı. Bugün inşallah bu derste birinci bölümde anlatmak istediklerim bu kadar. Yani bir toparlamak gerekirse neden bahsettik? Millet-i İbrahim'in menhecinden İki husustan bahsettik. Tağutlardan ve müşriklerden tam bir teberri ile teberri etmek. Bunun keyfiyetinden bahsettik. Ve ondan sonra bunun düşmanlığı gerektirdiğinden bahsettik. Ve düşmanlığın keyfiyetinden bahsettik. Şimdi inşallah burada bırakalım. Sözlerimi ben burada bitiriyorum. E i̇nşallah bir sonraki dersimizde bu konu hakkında ortaya atılan şüpheleri dile getirdiğimizde aklınıza gelen soru işaretlerini de kaldıracağınızı ben düşünüyorum. Ee, söyleyeceklerim bu kadar. Sormak söylemek istediğiniz bir şey varsa sorup söyleyebilirsiniz. Subhanak Allahumma ve bihamdik. Eşhedun Lillahillantaslafur davana. İnan